min la la abduhu geçen dersimizde 37. ayet-i kerimede kalmıştık 37 38'e geçmiştik. 37. ayet-i kerime de üzerinde durmamız gereken bir yer vardı. Ona kısmen de olsa değindik. O ifade de Yusuf Aleyhisselam'ın hapishanedeki o mahkum beraber mahkum olduğu gençlerin rüyasını tevil etmesinde velik kuma mimma rabbi ifadesidir. Ben onu kısmen açıkladığımı söyledim, bu e, bana Rabbimin öğrettiklerindendir. <gülüyor> Dolayısıyla biz bu ifadeleri gördüğümüzde Yusuf Aleyhisselam'la ilgili tefsirleri karıştırdığınız zaman göreceksiniz ki İsrailiyetten birçok haber karışmıştır. Yusuf aleyhisselam'ın Aziz'in hanımıyla olan ilişkisi, Aziz ile olan ilişkileri, rüyayı tevil etmesi, Aziz'in onu hapishaneden, zindandan çıkarmak için teklif göndermesi, haber göndermesine rağmen bunu kabul etmemesi gibi e, davranışlarıyla ilgili tefsirlerde bayağı hatalı şeyler var. Yani Ciddi hatalı nakiller var. E, hatta Yusuf Aleyhisselam'ın e, nübüvvetine zarar verecek. Tabi bütün tefsirleri kastetmiyorum. Ama e, tefsirlere yer yer girmiş bu türlü şeyler, e, İsrailoğullarına nakledilen şeyler, bunların ne sıhhatleri üzerinden ciddi durulmuş, ne de bunlar e, açıkça tenkit edilmiştir. Ama İbn-i Teymiye gibi gibi e, Kurtubi zaman zaman e, İmam Şevkani gibi kimseler ne yapmışlardır? Bu türlü şeylere e, değinmişlerdir ki müfessirlerden El-Baghavi ile bu konuyla ilgili şeyler söylüyor ve e, İsrailiyetten en çok arınmış olan kitaplardan bir tanesi de Begavi'nin tefsiridir Meali Müttenzihidir o da Efe Ef tefsirinin ıhtısarı diyorlar özetidir <gülüyor> Bu vesileyle bizim biraz sonra belki göreceğimiz e, ayet-i kerimelerde Yusuf Aleyhisselam'la ilgili bazı hadiseler keran ediyor onları açıklanmasında o söylenmiş olan sözlerin gerçekten e, Kur'an ve sünnet tarafından teyit edilmediğini görüyoruz Bunlarda müfessirlerimizin İsrailoğullarının nakil yaparken ve herkesi kendileri bir şeyi biliyor diye zannederek zamanla kendilerinden sonra gelen insanların bunlarda nasıl etkileneceğini ve zamanla bunun Kur'an anlayışını nasıl bozacağını belki de hiç tahmin etmediler, düşünmediler. Özellikle Yusuf Aleyhisselamla ilgili tasavvufi yorumlar çok sakatlıklarla dolu. Bunları da bilmek gerekir. İnşallah ileriki derslerimizde fırsat bulursak bunlara da e, topluca değinmeye çalışacağız. <gülüyor> Yusuf aleyhisselam hapishanedeki arkadaşlarına diyor ki: "İni teraktu millete qomin, la yu'minun billahi, vahum bil aakhirati, hum kafirun Şimdi arkadaşları rüyamızı açıkla derlerken, Yusuf aleyhisselam onların rüyalarından önce onlara gelecek olan yemeklerden bahsediyor. Hani onlar rüyamızı açıkla dediler. biz böyle böyle rüya gördük. Birisi dedi ki ben işte ne yapıyorum, şarap sıkıyorum, diğeri dedi ki ben Başımın üzerinde ekmek taşıyorum, kuşlar ondan gidiyor. Kuşların yediği ekmek taşıyorum. Yani ekmek sepeti veya büyük bir ekmek her neyse. Şimdi orada onların rüyasına doğrudan doğru girecek iken, rüyalarına girmiyor, anlatmıyor o konuyu, diyor ki size bir yemek gelirse, gelmiş olmasın ki hiçbir yemek, ben ancak onun tevhidini, o yemek size gelmeden önce söylerim. Yani cevap verme tarzı bizim anlayışımızın dışında olan bir cevap verme tarzı. Ama e, peygamberler e, insanlara öğretirken, insanların dikkatini bir şeye çekerken kendilerine has özellikle üsluplar kullanıyorlar. O, bu üsluplar gerçekten bu diplomasi de çok kullanılıyor. Ve diplomasi de bu üsluplar kullanılıyor ve devletlerin birçoğu bunu yapıyor. Buna benzer üslupları kullanıyorlar. Ben böyle bir kavmin milletini terk ettim ki onlar Allah'a iman etmezler ve onlar şu anda hali hazırda da kafirdirler. Onların dinini terk ettim. Demiştik ki Yusuf aleyhisselam terk etmedi ki. Yani çocuktu, kunya atıldı. Sonra çıkarıldı kervancılar tarafından, değil mi? O yolcular tarafından götürüldü, satıldı. Köle olarak. Yani köle dediğimiz esir veya işte eşyayla satıldı haşa. E burada niye bu ifadeyi kullanılır? Ben terk ettim. Çocuk mükellef değil ki henüz Yusuf. Beyim henüz mükellef değildi. Niye terk etmesinden bahsediyorum. İşin sırrı şurada. O gün Mısırda muhtelif dinler yaşanıyor, <gülüyor> muhtelif inançlarda insanlar var. Bu iki insanın hapishaneye giren iki gence tevhidi ve dini anlatmak için şirki terk ettiğini, şirkten yana olmadığını söylüyor. Fakat burada acaba doğrudan doğru söylediği şey kendi kavmine ait olan bir milleti dini mi terk etti yoksa Aziz'in topluluğunun tabi olduğu bir din miydi? Burası kapalı. Ama Yüz Yakup Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu topluluğu tamamen kafir olduğu ve Yakub Aleyhisselam'a karşı harbi ilan ettiğine dair ciddi şeyler bilmiyoruz. Evet, Yakub Aleyhisselam hicret etti, Mısır'a gitti Filistin'den. Buradan allah Alem olabilir ki, hem Yakub Aleyhisselam dönemindeki toplulukların dinini, yani küfürden yana olmadığını, küfür reddettiğini, Getirdiği dinin ve davasının ve davetinin İslam ve tevhid olduğunu ifade etmek için Yusuf aleyhisselam böyle söylemiş olabilir. Allahu alem diyoruz. Diğer bir ihtimal, sarayda çevresinde bulunduğu insanları terk etti. Çünkü dedi ki, Ya Rabbi bu kadınları şerline bulaşmaktansa bana hapsane daha hoş gelir. Bana daha sevimlidir hapsane. Ben, eğer sen beni korumazsan, ben onlara karşı meyledebilirim onlara karşı içimde bir istek duyabilirim. Dolayısıyla e, diyor ki İbnü Taymiye rahmetullahi aleyh tefsirinde Yusuf Aleyhisselam takvayı günah ve masiyete tercih etmiştir. Yani zindanı ve takvayı takva üzere olmayı ne tercih etmiştir? zindana, kadınlara zevke ve lezzete tercih etmiştir. Dolayısıyla diyor, bu tüm peygamberlerin nesidir? Ahlakı ve özelliğidir. Ve bunu gerçekleştirmeyen hiçbir kimseye ve topluluğa Allah nusret vermez diyor. Tefsire bakın. Bunu tahakkü ettirmeye hiçbir topluluğa ve hiçbir şahsa ve insana da Allahu Teala muvaffakiyet vermez. Çünkü o dünyanın acil olan lezzetini, zevklerini ve eğlencelerini ne yaptı, yani tercih eden insanı kast ediyor, o ahirete ve takvaya tercih etti. Dolayısıyla ne oldu? Belki burada kendisini muhakkat zindandan ve hapishaneden kurtarmıştır ama öbür tarafta ebedi bir azaba, ebedi bir zindana kendisini mahkum etmiştir. Bu aklından insanlar bugün İslam'ı yorumlarken, İslami hükümleri yorumlarken İslam hükümlerinin hayata intikal ettirilmesi, geçirilmesini anlatırlarken, bakış tarzları, yaklaşım tarzları, zevk, lezzet ve menfaattir. Zevk, lezzet ve menfaattır Nasıl menfaat? Yeme menfaati, içme menfaati, zengin olma, kazanma menfaati, zengin olma lezzeti, müreffeh yaşama lezzeti ve zevki, anlıyor musunuz? Hastalıkları görmeden, işkenceler görmeden sıkıntılara girmeden yaşama zevk ve isteği ne yapıyor insanları? Dünya hayatını takvaya ve Allah'ın imtihanına, iptilasına tercih etmeye götürüyor. Aleyküm <gülüyor> <gülüyor> Buna tercih etmeye götürüyor. Dolayısıyla insanların sapıtmalarının nedenlerinden bir tanesi de budur. Onun için ayet-i Allah öyle bel <gülüyor> tuhibbunel acilete ve tazarunul Siz gerçek acil olanı çok seviyorsunuz ama ahireti terk ediyorsunuz. O tazarunul ahirete ahireti bırakıyorsunuz. Ahirette ilgilenmiyorsunuz. Bugün yani gerçekten bizim içinde bulunduğumuz hal tam Allahu Teala'nın tavsif ettiği, vasıflandığı haldir. Bunun dışında bir açıklaması yoktur. <gülüyor> Şimdi Yusuf aleyhisselam o millet tanımını kullanırken Allah'a iman etmeyen, ahirete iman etmeyen kafir bir kavmin dinini terk etti. Ama hangi dine tabi olduğunu söylüyor orada, şimdi onlara dinden bahsediyor. Onlar ne din sordular ne de hangi millete tabi olacaklarını sordular ama Yusuf aleyhisselam ne yapıyor? Onların rüyalarını açıklamak yerine ne yapıyor? dinden bahsediyor. وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّتَ اَبَائِينَ Ben, babalarımın dinine tabi oldum. Babalarımın dini dediği din nedir? İbrahim'e ve İshak'a ve Ya'hub'a. ve İsmail nerede? İsmail nesi olurdu Yusuf'un? İshak dedesi, dedesinin kardeşinin nesi olur? Amcası sayılır. Amcasının dininden bahsetmiyor. Niye İshak dedi? Çünkü geldiği topluluğa İshak Peygamber gönderilmişti. Geldiği topluluk Beni İsrail dediğimiz topluluk, yani Kenan ilindeki topluluk, Filistin'deki topluluk, Cezüretül Arap'taki topluluk değildi ki. Eğer oradan gelseydi, misal diyorum, veya İsmail'in soyundan olsaydı diyecekti ki ben, misal yani bu ayete muvaffak olarak. Buradaki hikmet, dedesi İshak olduğu için, İshak da içinde yaşadığı topluluklara peygamber gönderildiği için ve Kenan ilini, Filistin'i terk etmediği için ayet-i de öyle geliyor. Yoksa burada haşa Yusuf aleyhisselam İsrailoğullarının düşündüğü gibi İshak'ı İsmail'den üstün tutma, meselesinden dolayı böyle demiştir Bunun hikmeti bu çünkü İsmail Aleyhisselam'ın ismini geçmiyor halbuki İsmail Aleyhisselam da İbrahim'in nesidir? Oğludur İbrahim'in oğlu olan İshak'ın adı geçiyor da ne İsmail yok? İsmail'in de dini tevhid dini İslam'dı Yusuf'un da dini tevhid dini olan İslam. Buradaki incelik de bu. Olsa gerek Allahu Alem diyelim. Ben İbrahim dedelerim babalarım İbrahim İshak ve Yakup'un dinine tabi oldum. Peki la İbrahim'in dini neydi? Hanif, tevhid diniydi değil mi? Ve tabiğ millet İbrahim Hanifan, ve lâm yokum millet dinine Hanif olarak uy. İbrahim de asla müşriklerden değildi. Burada Tüm insanlara hem peygamberleri tanıtmak için söylüyor Yusuf Aleyhisselam hem de o peygamber ha, peygamberler hangi dinle gelmiş şimdi onu açıklamaya çalışıyor. Ma <mâ> kana lana nushze ke billahi minshini. <şeyin> Bizim insan olarak diyor Yusuf Aleyhisselam hiçbir şey aslında Allah'a ortak koşmamız gerekmezdi. <min> şeyin ifadesi. Yani minin şeyin anlamındadır. Çünkü oradaki min bazısı anlamındaki den dan işte şeyden anlamında değil. Bazı şeyler anlamında değil, bütün şeyler anlamında eşyanın tamamı anlamındadır. Yani yeryüzünde ne kadar insan, düşünce, fikir, ideoloji varsa bunların hiçbir tanesini ne yapmıyoruz? Allah'a ortak koşmuyoruz diyor Yusuf Aleyhisselam. Evet. Bu <gülüyor> mu? <Mumu>? Şurada olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Getir. Kapınız kapalı mı dışarıda? <gülüyor> tamam. kapıyı aç siyasın düşmesinden. De. Ne dedik? Oradaki min şey umum siyasını ifade eder. Yani min kulli şey. Hiçbir şey, hiçbir şey. şeylerin tamamı. Ne Allah'a ortak koşmamız gerekmezdi? Zalik min fadlillahi alayna ve al-nasi, ve laikin akser-nasi la İşte bu yani tevhid üzere olmamız ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamamız Allah'ın bizim üzerinde üzerimizde olan fazlı ve keremidir. İnsanların üzerine de olan fazlı ve keremidir. Ancak insanların çoğu Allah'a şükretmezler. Daha önceki derslerimizde hatırlarsanız şükür ifadesini tanımlarken demiştik ki şükür Allah'ın nimetlerini Allah'ın irade buyurduğu yerde Allah'ın razı olduğu yerde kullanmaya denir. Hamd ise dil ile Allah'ın nimetleri olsa da olmasa da yani refahta da olsanız, imtihanda da olsanız Allah'a hamd etmeye ve Allah'ı övmeye, Allah'a ibadete devam etmeye denir. Buna biz hamd diyoruz. Ancak nimetleri Allah'ın dilediği yerde istimal etmeye, kullan etmeye, kullanmaya da ne diyoruz? Şükür diyoruz. Onun için insanlar bugün ya elhamdülillah, çok şükür diyorlar. Şöyleyiz, böyleyiz. Ne hamdun da manasını bilmiyorlar. Şükrün de manasını bilmiyorlar. Demişti ki yani ham Allah'ı tevhid etme ve birlemedir. Allah'ı bütün kusur eksikliklerden münezzeh tutmadır. Elhamdülillah Rabbil Alemin dediği zaman insan aslında muvahit olduğunu ifade ediyor. Allah'ı bütün mezheplerin, tartışmaların, fiziklerin, fırkaların, çekişmelerinin dışında Kur'an ve sünnetin yani kitap ve Rasul'in tanımladığı biçimde tanıyan ve Allah'a öyle iman edendir. Birincisler de işte ben Allah'a iman ediyorum ama hükümleriyle amel etmiyorum derse o kafirin ta kendisidir Allah hamd etmemiştir. Şimdi, hadise bu, adam işte çıkıyorlar ekranlara baş, baş sağlığı diyor Allah rahmet eylesin diyor. Sen Allah'ın dünyadaki hükümleri inkar eden kafir, mürtet ve münafık. Sen nasıl bir Allah ilah oluyor ki o öbür tarafta, öbür tarafla ilgili, ölümle ilgili, rahmetle ilgili onun sıfatını, onun uluhiyetini, ilahlığını hatırlatıyorsun veya hatırlatıyorsun da neden onun dünyayla, insanlarla ilgili, hadiselerle, eşyayla ilgili hüküm ve kanunlarını hatırlamıyorsun? İşte bunlar ekferül kafirindir bunlar. Bunlar hamd etmezler. Namazda kısalar, oruçta tutsalar bunlar kafirdir. Yani böyle söyledikleri sürece. Ama tövbe ve istiğfar kapısı herkes açık. Velakin ekseren nas la yeskurun yani velakin ekseren nas la yeskurun içerisinde insanların çoğu şükretmezler. Ama ne anlamda şükretmezler? Yani Allah'a tevhid üzere iman etmezler. Zira bunun sebebi nedir? Allah'ın fazlı iman etmemizdi de, Allah'ın fazlı bizim imanımızı istememizdi de, Allah bunu istediği halde nimetleriyle, Rasulleriyle, kitaplarıyla bu nimeti gözlerimize gösterdiği ayetler gösterdiği halde, iman etmememiz, şükretmememiz olarak anlatılıyor. burada. ya, iman etmeyen insanı şükür olur mu? E niye o zaman ayet-i kerime diyor ki, Zaten onlar kafir. Kafirlere şükür beklenir mi? Onlar iman etmezler anlamında işte. Allah'ın fazlı ve keremini bütün insanlar gördüğü halde Allah'a iman etmezler. Ve Allah'a iman etmek demek ben o vardır diyorum demek değil ki. Bugünkiler diyor ki biz işte inanıyoruz ki o vardır. Yani nedir? İnsan zihni böyle bir şey üretmiştir artık o hale gelmiştir ki. Ee, mütevatir bir gelenek haline gelmiştir toplumsal bir ört haline gelmiştir bunu inkar etmek mümkün değildir onun için de Allah var diyorlar yani var olduğu için değil belki harfen var diyorlar yani Allah ismini yazıyorsun işte öyle bir şey var bu anlamda layıkların imanı ve dini budur ha, böyle inan inanmadıklarını söylüyorlar Allah'a böyle tanımadıklarını iddia ediyorlar uzmanlarına münaftırlar tabi bu Girişten sonra Yusuf aleyhisselam dönüyor, onların rüyasını açıklamaya. Ya sahibeyi sicni, bakın ifadeye dikkat edin, eşyayı isimlendirirken peygamberler nasıl isimlendirmiş, ona bak. Onun için biz bazen birbirimizi isimlendirirken cahili isimlendirmeler kullanıyoruz. Ve Allah'a sığınırız, zaman zaman bizim de ağzımızdan çıkıyor onları. Buna çok iyi dikkat etmemiz lazım. Yani Kur'an sadece ibadet kitabı değil. Birileri Kur'an'ın mezarlarda okunmayacağını söylerken bunu söylerken ama yani başkalarını kınarken kendisinin içine düştüğü cahiliyeti ve kendisinin içine düştüğü bataklığı da belki farkınday Değil. Onu da bilmiyor. O zaman yani Kur'an'ın kelimesi, ifadeleri bize ne söylüyor? Yani ben Kur'an bu tarafına daha çok dikkat ediyorum. Yoksa herkes Kur'an'ın yüzünden okur. İşte şu ayet şu filan peygamber hakkında şunu şunu söylüyoruz, bunu söylemek basit. Ya sahibi yessicni, ey zindanın iki arkadaşım, tam Arapça, yani Kırık Türkçesi bu oluyor ama düzelteceğiz. Ey zindandaki zindan arkadaşlarım, iki zindan arkadaşım, yani ey zindana benimle beraber bulunan iki kişi, yani ''Ey iki dostum, ey iki muhabbetli kardeşim'' demiyor. Biz bugün tanımlamalarımızı nasıl yapıyoruz Türkiye topluluğu veya cahili topluluklar? Kafirlere bizden diyoruz. Bizimkiler diyoruz. Kendimizi onlardan ayırt etmiyoruz. Onları da kendimizden ayırmıyoruz. Niye? Allah'ın kullandığı isimler, isimleri bilmediğimiz için. Allah'ın isimlendirmesinin sırlarını ve hikmetlerini bilmediğimiz için isimlendirmelerimizi, sıfatlandırmalarımızı Allah'ın istediği gibi yapmıyoruz. Ve insanları isimlendirirken heva ve hevesimize göre isimlendiriyoruz. Nedir o? Sağcı, solcu, tarikatçı, nakşi, kadri, halveti, mevlevi, celveti, falani, filanı şişe sokanlar, cam sokanlar, ne bileyim ne yapanlar kendilerine. İnsanları Allah'ın isimlendirmediğinin dışında isimlendiriyoruz işte bu ne yapıyor zamanla çatlığa büyütüyor ey hapishanedeki iki arkadaşım yine rüyaya girmiş bir türlü yani rüyaya evhidi anlatıyor önce İbrahim aleyhisselam İshak aleyhisselam babası Yakup'tan bahsediyor kim Yakup'u ne tanır Zindandayken Yakup'tan bahsediyor. Ya rahatlıktayken neden Yakup'tan bahsetmedi Yusuf Aleyhisselam? Azizika ikram içindeyken sarayda neden bahsetmedi? Elimizde delil var mı? Etmiş olabilirdi, Allah zikretmemiş de olabilir. Bilmiyoruz. Fakat saraydayken böyle bir tebliğ yapmadığını görüyoruz. İşte bugün birçoklarının kafasını kurcalayan ve demokratik parlamenter meclislerde Allah'ın indirmediğiyle hükmeden kendisini haram koyma ve helal koyma makamında kendisini hem rububiyet hem uluhiyet nispet eden anayasal meclis ve kurumlarda görev yapan yani görevi cihad olduğunu söyle Müslümanları yanılgıları burada işte. Burada yatıyor. Yani Kur'an'ın bir ayetiyle Kur'an'ın tamamına karşı çıkılmaz ki. Kur'an'ın bir ayetini alırsın ama Kur'an'ı öbür taraflarına ne yapacaksın? Kur'an'ın bir ayetini tevhidiyle çıkıyorsun muhkeminin karşısına. Bu mümkün mü? Dönsünler Rab'lerinin dinini öğrensinler. Bunlara diyeceğimiz şey budur. Rab'lerinin dinini öğrensinler ve Rab'lerinin kitabı gibi konuşsunlar ve Rab'lerinin Rasulü gibi konuşsunlar. Onun için bunlar bizi kınıyor. Niye kınıyorlar? Bak biz sizin yaptığınız gibi yapmadığımız için ne kadar büyüdük. Biz sizin gibi fanatik ve bağnaz olmadığımız için ne kadar yükseldik. Ne kadar topluluklarımız var? Arkamızdaki kitlere de bakın sizin arkanızda kim var? Allah korusun Onların bu kalabalığı, bu gücü ve heybetleri, elhakumuttekâfûr, ayetinde olduğu gibi neredeyse olmak üzere, mallarınızın bolluğu, çocuklarınızın bolluğu, zenginliğiniz, servetiniz, sizi Allah'ı zikretmekten, Allah'ı anmaktan alıkoydu. Lehve zikirden uzaklaştırdı. diyor ki erbabın ı müteferrikun hayrun em Şimdi Mısır'da biliyorsunuz bir dini gelenek vardır firavunlarda her kral tanrının oğludur. Onu temsilen yer üstünde vardır. Güneş tanrı güneşe ibadet ediyorlar. Yusuf Aleyhisselam döneminde de Allahu alem hangi türlü bir dine iman ettiklerini bilmiyoruz ama o dönemde de şiit ve küfür hakim. diyor ki ''Birbirlerinden ayrı ayrı parça parça olan ilahlar mı daha hayırlıdır yoksa el-vâhidul-gahhar olan Allah mı?'' Toplulukta demek o gün yani tevhid dinine ait inançlar, söylentiler var. Ve onlar Allah'ı tanıdıkları için Yusuf aleyhisselam onlara vahid ve kahar olan Allah mı daha hayvalıdır diyor. Diyor ki müfessirler onlar işte putlarına ibadet ediyorlardı. Hapishanede olmalarına rağmen hapishanede dikili putlar ve taşlar vardı. Bundan ötürü de Yusuf aleyhisselam onların kurtulmaları dışarı çıkmaları için o putlara ibadet edip dua etmelerini görünce bunu söyledi. Yani siz bugün bu sizin Rabbiniz oluyor, yarın öbürü Rabbiniz, yarın diğeri, yarın bir başkası sizin Rabbiniz oluyor. Bunlar mı daha hayırlıdır? Yani bu kadar insana kulluk ve kölelik etmek mi hayırlıdır? Yoksa vahid ve kahhar olan Allah'a kul olmak mı daha hayırlı? Yani şunu demek istiyor Yusuf Aleyhisselam, hapishanede ne kadar kalacağını bilmemesine rağmen yeni bir dinin, yeni bir dinin Mısır'a göre o gün, tabi daha ardından Musa aleyhisselam gelecek. O topluluk ve o sisteme karşı yepyeni bir din ve inanç olan İslam'ı ve tevhidi anlatıyor ve bunu nerede anlatıyor? Bizimkiler diyor ki, biz Yusuf saraya girdi, Musa saraya girdi, biz sarayda tebliğ yapacağız. Parlamento, bugünün parlamentosu Mısır'ın Firavun'un sarayı. Ya İbrahim, Yusuf hiçbir tebliğ yapmadı ki sarayda. Zindanda yaptı. Dikkat edin. Mahkumiyetinde yaptı. Kuvvet ve kudreti elinden alınmış olduğu bir dönem ve zaman ve mekanda yapıyor. Yani hayatını daha çok tehlikeye atacak bir dönemde ne yapıyor? Dinden, tevhidden, Allah'ın bahtaniyetinden bahsediyor. Halbuki kolay mı? Böyle zor bir anda... Sıkı yönetimler altında insanları tevhide davet etmek. Yapmıyoruz işte, neden? Yapmadığımız için de zindanımız devam ediyor. Sürgünümüz, mahkumluğumuz devam ediyor. Onlar zannediyorlar ki, biz orada onu yapıyoruz. Hayır, siz orada onu da yapmıyorsunuz. Keşke Yusuf'un yaptığı gibi olsaydınız, Yusuf'un sarayda bulunduğu gibi olsaydınız. Siz gittiniz mecliste kadınları, kızları ayaktınız, hemen onlarla evlendiniz. Hey, Yusuf evlendi mi sarayda bir kadınla? Ne idi belli olmayan kadınlar. Sekreterler. Onlara sekreterlerle evleni veriyorlar. Niye? Fırsat, bu fırsat. Aradaki farka bak, benzerliğe bak. Varsa benzerlik. Ma tağbudun min dounhi illa asmaen semyetumuha, ântum ve âbâukum, ma enzel Allahu bîhamizut. Burada şimdi o toplulun dinini İsfallsülâm söz konusu ediyor. Mısır topluluğunun dinini söz konusu ediyor. Ve öyle bir tanımlama ki bu tanımlama. Bütün zaman ve mekanlara şamil bir tanımlama. Bugün alın bu tanımlamayı koyun, topluluğun üzerine, toplumun üzerine koyun, resminin toplumun resminin üzerine koyun, aynen çakışacaktır. Aynen çakışacaktır. Siz bilin ki, siz ve babalarınızın, atalarınızın hakkında Allah'ın hiçbir sultan, belge, bütçe ve delil göndermediği hakkında hiçbir hikmet, burhan, sultan, belge, ayet indirmediği isimlere tapınıyor. İsimlere tapınıyor mu? Ama diyor ki müfessirler orada hazfedilen, zikredilmeyen bir şey vardır cümlede parantez içinde gizli olan bir ifade vardır yani kendilerini muhtelif isimlerle isimlendirdiğiniz şeylere tapmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz ne demek buradaki tapma işte bu tapmayı o topluluk yaptığı içindi Adi İbni Hatem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde Müslüman olduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَاَرْرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar haberlarını, pahamlarını ve ruhbanlarını Allah'tan maada gayrı Rabler dedi Dedik ya Resulullah, onlar biz onları ibadet et pekala onlar size helali haram, haramı da helal kıldıklarını uymuyor muydunuz? Evet uyuyorduk ya Resulallah. Taşlar da diyor, "Fe ibadet ibadetukum." İşte bu onlara ibadet edip onlara tapınmadır. Allah'a sığınırız. Allah bizi bu, bu durumdan kurtarsın. Ve gerçekten bizi muhafaza buyursun. Çok tehlikeli bir hadise. "Ma tabuduna min dunihi illa esmaen sammaytumuha entum ve abaaukum." Ma أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ Onun için Allah'a taabbut ederken, taabbutun kulluğun içerisine giren ibadet, zikir, taat, şekil, biçimler ne olursa olsun Allah hakkında bir hüccet, bir sultan indirmemişse bu sultan ya kitaptadır ya sünnettedir. Eğer indirmemişse bunu asla ve katliyetle kabul etmemelisiniz. Böyle bir şeye asla ve katliğe tevesül etmemelisiniz. Adam diyor ki tövbe istifar edilmen ve yola girebilmen için, tarikata girebilmen için gireceksin bu akşam, gusül akdesi alacaksın. Tek bir odaya gireceksin, kimseyle konuşmayacaksın. Çoluğuna, çocuğuna, hanımına hiç yaklaşmayacaksın. Kimseyi görmeyeceksin. Sabaha kadar böyle kalacaksın. Ne bu? Ha? Ne bu? Hada Yahudiyetun bu Yahudiliktir. Yahudiliğin bizzat kendisidir. Ama adı kadrilik olur Türkiye'de, adı nakşilik olur. Böyle bir şey yok. İster bunu cahil insanlar yapsın, ister alim insanlar yapsınlar. Değil mi ki bir zata müntesip olduğunu söyleyen insan, Avrupa'nın göbeğinde insanları böyle bir dine, böyle bir amele davet ediyor, o zaman iş işlerinden çıkmıştır. Bırak burayı, Dünyanın diğer ülkelerini tasavvufa davet ediyorlar. O ülkelerdeki insanları tasavvufa ve tarikata davet ediyorlar. Allah'tan korkunuz, hiçbir peygamber Allah'ın dininin dışında bir şeye davet etmedi. Böyle yamalı bir din, yandan çarklı bir din, başka türlü ideolojilere ve tefsirlere muhtaç bir din İslam olamaz. İslam'ın tefsiri Kur'an'da ve Resulullah'ın hayatında ve onun usulü de sahabenin hayatındadır. Onun için İbn-i Tehmi der ki, usulü din, dinin aslı sahabenin hayatıdır. Eğer kim dinin ne olduğunu, kitabın ne olduğunu, sünnetin ne olduğunu öğrenmek istiyorsa, sahabenin hayatına baksın. Onlardan öğrenecek bunu. Ama bugün bunu tanımayan ve buna küfreden bir topluluk çıkmıştır. Hem ülkemizde hem başka yerlerde. Ve bunlar İslam'ın evveline küfrediyorlar. Resulullah da diyor ki, İslam'da insanların ahiri evveline söylemedikçe kıyamet korkulacaktır. Ve söylüyorlar bugün. Demek ki Allahu Teala isimlendirmeleri e, bu şekilde bize din olarak tanımlıyor. İnsanlar bugün laiklik diyorlar, Kemalizm diyorlar, Atatürkçülük diyorlar, Mafsizin diyorlar, Leninizm diyorlar. Nasırcılık diyorlar, bilmiyorum, bağıscılık diyorlar, bunların hepsi Allah'ın hakkında hiçbir isim indirmediği şeylerdir. Mümin çıkıp diyor ki ben demokratım, sana. ben layıkım diyor. Eyvah yazıklar olsun, senin ne layıklığın ne de demokratlığın seni kurtaramadı. Demek ki ya, ne onların imanından ne de bunların imanındansın. Sen kimdensin? Niye kendini Allah'ın indirmediği bir isimle isimlendiriyorsun? Kur'an bunu haram kırıyor. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah hakkında hiçbir sultan indirmediği, Sultandan maksat yani hücceti, kat'ili ve yaptırıcılığı olan delil demektir. Otoriteyi içeren bir delil, bir belge demektir. Var mı elinde böyle bir belge? Var mı? Yok. Onlar Dolmabahçe Sarayı'nda Türkçe ibadet sapsatasını gündeme getirdiklerinde sarayın üst katında içiyorlar ve kahkaha atarak gülüşüyorlar. Ha ha ha diye kahkaha atıyorlar, eğleniyorlar. Hazreti Muhammed'in Kur'an'ı yazdığına dair içinde Mustafa Kemal Atatürk var. Hafız Asım diye bir delikanlı yukarı çıkıyor. Merdivenden çıkartayın bunları kahkahalarını gülüyor ve Muhammed'in şair olduğunu, iyi bir edebiyatçı olduğunu, bilmiyorum ne olduğunu konuşurlarken duyuyor. İçeride tabi buna diyorlar ki, hadi Hafız şuradan al da bir oku bakalım. Çok metü sena ediyorlar. O da bazı insanlar Atatürk'e yakın kimseler. Çıkıyor orada Türkçe bir metin veriyorlar işte. Çeviri. Onu okuyor. Sandalyede oturduğu gibi okuyor. Peki diyor Hafız diyor bir de bildiğin yerden ezbere bir şey okuyor. Hemen çıkıyor. Sandalye koltuğun üstüne diz çöküyor. Padişahların oturduğu o saltanat koltuklarının üstüne oturuyor. Diş çöküyor. Mustafa Kemal ters ters ona böyle gazapla. Kimle? Hakaretle bakıyor. Sonra tabi aralarında uzun tartışmalar geçiyor. Orada Muhammed'in şair olmadığını o kelamın şair bir insan kelamı olmadığını Allah katından inen bir kelam olduğunu söyleyen Hakkı Suresi'nden bir parça okuyor. Diyor ki ya Atatürk diyor ki arkadaşına yav senin adamın diyor. Hafız değil anlayacağım da diplomatmış diyor. Bak diyor nasıl cevap veriyor bize diyor. Niye diyor Kur'an'ın diyor Türkçesini okuduğun zaman diyor, öyle okumadın da diyor. Arapçasını okuyunca toplandın diyor. Sen diyor Türkçeyi Kur'an kabul etmiyor musun diyor. Ben öyle düşünmüyorum ya paşam diyor. Fil hakikat düşüncem sizin dediğiniz gibidir diyor. Bakın yani o gün mukavemet eden Müslümanlar da olmuş. Bu Türkçe ibadetin ardında ne var ne yok bu meseleyi bilenler de olmuş. Adamlar bunu konuşurken, bunu söyleyen adamın ideologu olduğunu söylüyorsun, onun ideolojisinin mümini olduğunu söylüyorsun. İnsan yalan yere kafir olduğunu söylese de kafirdir, müşrik olduğunu da söylese müşriktir. Resulullah böyle söylüyor. Kim ki derse ben, Yahudiyim ve Nasraniyim. Bunu şakayla da söylese, فَهُوَ كَمَا قَالَ مَنْ قَالَ اَنَا نَصْرَانِيٌ اَوْ يَهُوْدِيٌ فَهُوَ O dediği bu işin şakası yok. Kelimeyi tevhid bir kelimeyle siz Müslüman oluyorsunuz. Yahneniz değişiyor. Etiniz, kemiğiniz, gözünüz, saçınız, organlarınız, hücreleriniz mi değişiyor? Hiçbir şeyiniz değişmiyor. Kan grubunuz mu değişiyor? Hiçbir şeyiniz değişmiyor. Neden la ilahe illallah deyince Müslüman oluyor insan? Neden la ilahe illallah deyince tüm dünyanın Tevhidle Şirk mücadelesinin başlandığı tarih, başladığı tarih başladı tarihin bugüne kadar gelen tüm Şirk türleri, türlerini reddetmiş oluyorsunuz. Neden bu kadar basit bir kelimeyle söylenmiş oluyor? La ilahilah Muhammad Rasulullah. Bunu söylemekle bu reddet olsaydı peygamberler o yerlerinde insanlara derlerdi ki böyle değil başka bir şey yapmayın derlerdi. Küfür Şirk darma dağın olurdu. Tuğyan zulüm yıkılır harab olur giderdi. De. Ne harab oluyor ne yıkılıyor öyle demekler. Camiler mamur, din harap. Camiler mamur, din harap Türkiye'de. Neden böyle? Bir tanesi diyor ki özür dilerim. Bizim memlekette birisi mescit yapmış. Bizim yakın akrabalarımızdan birisi metusana ederek bitiremiyor. Bir mesut yapmış, bir zinetti etti, bir süstü. Dedim bu kilise dedim, cami değil. Kilise, sahibini ben her gün, her gece sarhoş görürdüm. Ve Allah'ın diniyle savaşan bir adamdı rakı şarap satar, insanları sarhoş ederdi. Ben çocukluğumda onların da ailesini de bilirim. Evlerimiz karşı karşıya aynı mahallede oturduk. Bu insan cami yapıyor ve bugün bir tarikatın şeyhine, liderine ibadet ediyor. Dikkat et! Aynı zihniyet, aynı düşünce ve adam, deviz, deviz ticareti yapan bu adam halkı aldatmak için dükkanına besmele Muhammed, la ilahe illallah levhaları asıyor. Haydarbaş levhasını, Hazreti Allah ortasına Hazreti Haydarbaş levhasını asıyor ve bununla insanları gerçekten saptırmak ve insanları sömürmek için bu camiyi kurdu. İçki paralarıyla onu yaptı. Orada namaz kılınmaz dedi. Yani i̇şte Türkiye'nin insanlarına bakın. E şimdi sen kalkıyorsun ben falanım ben filanım diyorsun. Adam diyor ben de Müslümanım. Yani senin Müslüman olduğun kadar ben de Müslümanım Yani kim sana benden daha çok Müslüman olma hakkı veriyor ki diyorsun. ''Yok ki zaten böyle bir hakkı sana veremeyiz, vermeyiz.'' diyor adam. Din, bizim anlattığımız din ve bizim tanımladığımız din olacak diyor Sayın Başbakan Mesut Yılmazları. Onun tanımladığı din olacakmış. Allah'ın dinine tanım getirecek adamlar. Getirmişler bugün, Allah'ın dinine hudut getirmiş, Allah'ın dinine sınır koymuşlar. Ve Müslümanlar seslenmiyorlar. Karılarının başlarından örtü gittiği zaman canları sıkılıyor. Kızları açık okula gidecek diye moralleri bozuluyormuş. Niye bozuluyor? adamlar görevini yapıyor. Siz de görevinizi yapın. Buyurun. Evet. İn el hükmu illa lillah. Emra an la ta'budu illa iyyah Zaliked dinul qayyim ve lakin ekseren nas la ya'lam. Şimdi bunu söyledikten sonra Yusuf Aleyhisselam inil hukmu illa lillah diyor. Hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Ben sana isim koyduğum zaman sana hüküm veriyorum aslında. Seni hakkında hüküm beyan ediyorum. Sana diyorum ki bu adam Müslümandır. İsim veriyorum sana hakkında hüküm ver. Birisine diyorsunuz ki bu kâfir diyorsunuz. Hakkında hüküm verdiniz. İsmini koymakla kişinin hakkında hüküm verdiniz. Öyle mi değil mi? Onun için Kur'an'da Allahu Teala hem isim verir hem hüküm verir. İnsanların hem ismini tanıtır hem de insanlar hakkındaki hükmünü belirtir. Mesela der ki inna'llaha la yadil kavme's zalimin. Zalimler diye bir isim koyuyor birilerine. Ve ardından onları hidayete erdirmeyeceğini söylüyor. Yani insanlar zalim olacaklar, Allah da zalimlerin insanları zulmetmesine göz yumacak, zulmederlerse etsinler Allah'ın da hiç zoruna gitmeyecek. Yani bu anlamda mı? Hayır. Siz zulmedenler olmayı irade eder. Hidayeti göre gider, terk eder, zulme yani küfre saparsanız elbette Allah size hidayet vermez. Yani sizi kurtuluşa erdirmez. Bu için Allah isim verirken hüküm veriyor. Biz de buna dikkat edeceğiz. Yusuf aleyhisselam ey hapishanedeki iki arkadaşım diyor. Öyle mi değil mi? O kadar nimetlerinden istifade etti. Aziz'in bilmiyorum ne. Ben Aziz'in ideolojisindenim. Yaşasın azizin parlamentosu, yaşasın azizin ordusu, yaşasın azizin polisi, yaşasın azizin bilmiyorum nesi. Bit dedi Yusuf Aleyhisselam. Ha? Yok. Dolayısıyla insanlar kendilerini peygamberlerle niye kıyaslıyorlar? <gülüyor> niye kıyaslıyorlar kendilerini peygamberlerle? Ne yaptınız ki o peygamberlerle kıyaslanacaksınız ey Müslümanlar? yapıyorsunuz ki kendinizi peygamberle mukayese ediyorsunuz. O öyle yaptı, biz de öyle yaptık. Muhammed Uhud'a gitti aleyhisselam. Muhammed Bedir'e gitti. Haydi Muhammed'in yaptığı gibi yapalım desenize. Hep Yusuf'tan ne örnek getiriyorlar? Hep Musa'dan <gülüyor> örnek getiriyorlar? Şeriatlarıyla mükellef olmadığımız peygamberler. Allahu ekber. Tabi şeriatlar derken hüdayı kastetmiyorum, yanlış anlamayın. Hüda anlamında olan şeriatı kastetmiyorum maslahat açısından indirilmiş olan emir ve nehileri kastediyorum. İnil hukmu illa lillah Hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm verme ancak Allah'ın yetkisindedir. Allah da hükmünü verecektir. Yani burada Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'ın ileride önünün açılacağı Allah'ın ona hüküm vereceği ve kurtulacağı bir günün geleceği ve hükmün Allah'ın olacağı, dinin Allah'ın olacağını bu şekilde Yusuf Aleyhisselam haber vermiş olmakta. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili birkaç ayet-i kerime daha var. Araf Suresi 71. ayet-i kerimede Hud Aleyhisselam ile kavmi arasında bir mücadele esnasında onlar işte ilahlarından bahsediyorlar, e, tağutlarından bahsediyorlar, kahramanlarından bahsediyorlar, kurtarıcılarından bahsediyorlar, ekonomistlerinden falan böyle ideologlarından, filozoflarından söz ediyorlar. Hud aleysselam da diyor ki: "Etucadilu nemi fi esma' en semeytumuha entum ve aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan." Aynı ayet. Yusuf'taki 38. ayet-i kerime 39 evet o 40. ayet-i kerimedeki ifadenin hemen hemen aynısı. Siz bana atalarınızın sizin ve atalarınızın Allah'ın hakkında hiçbir sultan indirmediği isimlerle mi mücadele edersiniz? Yani bunlarla mı bana karşı çıkıp mücadele ediyorsunuz? Demek ki daha önceki peygamberlerde de aynı şeyler var. Yusuf aleyhisselam zamanında aynı şey var. İnsanlar o günkü liderlerini, o günkü dinlerini belli isimlerle isimlendiriyorlar ve o isimleri kutsal kabul edip o isimlerin gölgesi altında peygamberlerle savaşıyorlar. Bugün de laiklik, ilericilik, çağdaşlık Modernlik adı altında İslam'la savaşılıyor. Yani o günki isimlerle, bünkü isimler arasında fazla bir fark yok. İsimler farklı olsa bile ideoloji aynı, inanç ve yöntem aynı. Aynı şekilde bizimle savaşıyorlar. Siz İslam diyorsunuz, Allah'a teslim olma. Hem kendini selamete çıkarma, hem de insanları selamete çıkarma. Hem kendi malınızı, canınızı, ırzınızı, aklınızı bedeninizi, neslinizi ve sağlığınızı korumayı taahhüt ediyorsunuz. Yani bunu önemsiyorsunuz. Bunu dinin temel asırlarından kabul ediyorsunuz. Hem bütün insanların bu hakkını koruyorsunuz. Siz böyle bir dine davet ediyorsunuz. Adam diyor ki hayır. Sizin hayat hakkınız yok. Hayat ancak bize aittir. Neden? Çünkü siz gericisiniz, çağ dışısınız. Çağın dışında kalın. Bizimle beraber olmayın. Bizimle yaşadığımız toplumda yaşamayın. Yaşadığımız ülkede yaşamayın. Ya sevin ya terketin edin. Türkiye'yi, Türkiye'nin toprağını sevmek Müslüman olmayı mı gerektiriyor? Hayır. Türkiye'nin toprağını sevmek layık, demokratik, kafir, müşrik, solcu, sosyalist olmayı mı gerektiriyor? Hayır. Öyleyse nasıl bir tanrıdır ki onun uğrunda ben dinimi, imanımı terk edeceğim, vatan dediğiniz, toprak dediğiniz şey. Ya sevmiş ya terk etmiş. Sen terk et, kafir. Sen terk et. Bunun altında benim sahabemin, mümin mümin, Mümin Müslümanların, şehadetlerinin kanı var. Şahitlerin, şehitlerin kanı var. Sen terk et burayı. Sen niye terk etmiyorsun? Onlara kimse böyle diyor mu? Ya Müslüman ol ya terk et diyen var mı? Kafir olun ama rize dokunmayın arkadaşım. Bunu diyen yok hiç kimse. Ya sevya terk ediyor Ya sevecekmişim ya terk edecekmişim adamın ülkesini. Sanki burası onun babasının mülkü malı. Ne demek ya? Allah'ı seviyoruz. Allah'a ait olan her şeyi seviyoruz. Bakın Yusuf Aleyhisselam daha rüyaya gelmedi. Siz birisi size bir soru sorsa, siz de sorunun cevabını bırakıp da böyle buradan dolandırsanız, şöyle dolandırsanız, ne bileyim böyle gösterseniz, böyle gösterseniz, adam ne der size? <gülüyor> <Ya> bırak der, günü <gülüyor> alaya mı alıyorsun be? Allah aşkına yani yaptığın nedir? Bana sorunun cevabını ver der. Ama Yusuf Aleyhisselam hayır, ısrarla önce tevhid anlatıyor adamlar gel diyorlar, parti kur, tak hemen kuruyorsun, şunu yap, bunu yap hemen, Yo, adamlara gidip din anlatmıyoruz ki, yani bu yöntemi uygulamıyoruz, uygulayamasın çünkü, kaybetmişiz bir çok şeyi, neden, ihtilaftan dolayı, nizadan dolayı rüzgarımız gitmiş Kur'an'ın dediği gibi, gücümüz kuvvetimiz gitmiş, gücü kuvveti olmayan neyi anlatır? <gülüyor> Yani şimdi Yusuf aleyhisselam tekrar parlamentoya girse, çıksa yukarı saraya, yok vallahi ben böyle bir şeyler söylemem töbeler olsun ya. Ben tevhide meyyide davet etmedim, ben Allah'tan, imandan, İslam'dan, farklı tanrılardan bahsetmedim, ben sizin aklınıza böyle bir şey demedim. Dedim mi? Ama seninkiler söylüyor işte. Yok diyor, biz böyle bir şey söylemedik diyor ya. Ben böyle bir şey demedim diyor. Asla ben şöyle kastetmiştim yani diyor dilim sürçtü demek istiyor. Yani şöyle demek istemiştim de böyle dedim diyor. Onlar yutarlar mı bunu? Asla ve hatiyetle. O insanlar buna inanmıyorlar. İnanmadıkları için de birilerinin yaptığından dolayı herkesi cezalandıracak adamlar. Allah kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretti. Emara en la ta'budu illa iyyah. Hükümde Allah'ın Emir de Allah'ın. Hüküm de Allah'ın, emir de Allah'ın. Pekala o azim evliya olan Muhyiddin İbni Arabi bu ayet hakkında ne demiştir? Azim evliya olan Said Nursi'ye göre Muhyiddin İbni Arabi denen kafir, müşrik ve melun. Ne demiştir bu ayet-i kerime hakkında? Biliyor mu bunu Said Nursi? bilmeden konuşmasın Onun hapishanede, zindanda işkence çekmesi, sürünmesi hiçbir zaman 500 yüz imanın imamın kafir dediği bir insana azim evliya deme hakkını ona vermez. Bedenine gelen eziyetten dolayı sen dinini tahrif etme hakkına sahip olmasın Bu hakkı sana veremeyiz. Eziyet çekebilir. Buna hamiyet denir. Hamiyetle takvayı ayıracaksınız. Tamam mı? Kavminin hamiyetinden, ırkının hamiyetinden, vatan hamiyetinden dolayı karşı çıkmış olabilirsin layıklara, demokratlara, batıcılara. Ama dinin aslını ve usulünü koruma meselesine gelince, burada kimsenin hatırlıyor. Kimsenin hatırı gözetilmez. En büyük alimin ve müçtehidin hatırı gözetilmez. Onun hata yaptıysa hata yaptı denir. Ve demekle mükellefiz. Demekle mükellefiz. Diyor ki o azim evliyadan olan adam, Bununla Allah demek istiyor ki, yeryüzünde kim neye taparsa tapsın, onun taptığı şey Allah'a ibadettir. Tapınma şekli Allah'a ibadetten başka bir şey değildir. Taşa tapsa, puta tapsa, heykele tapsa, köpeğe tapsa, ateşe tapsa Allah'a ibadettir. Çünkü Allah kendisinden başka hiçbir şey ibadet edilemeyeceğinin emrini vermiştir diyor. Ne ibadet edersen et, Allah'a ibadettir diyor. Onun dışına çıkmaz. İşte budur Muhiddin İbn Arabi. Ama onların bildiği bir Muhiddin İbn Arabi var da biz bilmiyorsak uzayda kozmik bir sandık dünya içerisinde. Onu biz bilmiyoruz. Onu biz tanımadık henüz. İşte budur. <gülüyor> emara en la illa iyyah. Kelime-i şehadetin aslıdır, temelidir. La ilahe illallah, Muhammedur <gülüyor> Resulullah emara en la te'abudu illa iyyah. Ancak ve ancak kendisine ibadet etmenizi emretti. Başkasına ibadet etmeyiz. İyyâkena abudu ve iyyekeniz. O da öyle tefsir ediyor. Buyurun, azim evliyadan olan adamın tefsirine bakın. Tefsir değil bu. Bu ifsat ve Allah'ın dinini tebdil ve tefirdir. Onun için İslam'da, yani İslam'da derken Müslümanların oluşturdukları akideyi kasteterek söylüyorum. Haşa, dinin kendisine kastetmiş olmak için söylemiyorum bunu. Müslümanların itikatlarında evliyaların tanrılaştırılması söz konusudur. Evliyalar bir tanrısal sınıftır. Tanrılar gibi, ilahlar gibidirler. Mutlaki evliyayı bundan tevzih ederiz. Ama tarikatın ürettiği, tasavvufun ürettiği birçok evliya tipi ilahlaşmış, tanrılaştırılmıştır. Yok diyorsanız gibi kitaplarını okuyunuz. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Bu ayetin son kısmıydı. Burada Necm suresinde bir ayet-i kerime daha var. Onu da hatırlatalım size inşallahutaala bu vesileyle. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Lat Uzza ve Menat'tan bahsedildikten sonra Allah azze ve celle kitabında buyurur ki in hiye illa esmaun semmaytumuha antum va aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yettabi'una illa zanna wa ma tehewal Üç ayet-i kerime kurallı. O lat, uzza, menad, falan falan dediğiniz şeyler var ya, onlar ve o onu onlarla ilgili isimlendirdiğiniz şeyler, ibadetler, gelenekler, siz ve babalarınızın Allah'ın hakkında hiçbir sultan indirmediği şeylerdir. Onlar zandan, yani hevaya tabi olmaktan başka ve nefislerinin uydurdukları hoşlandığı şeyden başka bir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla Allah'ın halis dinine karşı çıkan insanlara bakınız, bu iki şeye uyuyorlar. Zan, buradaki zan, cahiliye anlamındaki zandır. cahili anlamdaki zan, yani ilimsiz konuşma, hüccetsiz konuşma, Allah'tan hiçbir ilme bağlı olmadan hareket etmenin adına zan denir. Öyleyse bize alimlerden bir nakil geldiği zaman veya zayıf hadis veya bilmiyorum haber-i vahid şuna benzer ifadeler geldiğinde bunu hakkında alimler demişlerdir ki zan ifade eder. Zan bir yani zan ifade ederken de, eder derken cahiliyeyi ifade eder bu haberi vahid. He? Hevaya uymayı ifade eder. Allah'tan gelen bir ilmin dışında bir ilmeye, ilme uymayı ifade eder mi diyorlar alimlerimiz? Bunu mu kastederek konuşmuşlardır? Zan ifade eder derlerken, zan ifade eder derlerken, ilim ifade eder demek istemişlerdir. Zan yani ilim, yakin ifade eder. Çünkü zan bir şeyin Kur'an'da gerçek olduğuna inanmanın adıdır aynı zamanda hakikatin ortaya çıkması anlamında da kullanılıyor zan bütün zanlar cahili zan değil ki inne ba'da zanni ismin zanın bazısı günahtır diyor Allahu Teala E ne oldu? günah olmayan zan da var yani şiit olmayan, cahili olmayan, dalalet olmayan zan da var o zaman nasıl alimlerimizin naklettiği söze sen <gülüyor> zan ifade eder derken yani ilim ifade etmez anlamında kullanıyorsun senin söylediğin söz cahili bir söz Alimlerin ıslahını, alimlerin dilini bilmeden konuşursa insanlar hem ayakları kayar hem ayaklarını kaydırdılar insanların. 23. Onun için dedik ki isim koyma hakkı ancak Allah'ındır. Özellikle itikadi ve dini meselelerde insanların isim koymaları caiz değildir ve o isim koymalar zaten konmuşsa artık o isimler Müslümanların akidelerinde ihtilafa düşüklerinin fekalaşmaya düşüklerinin de ne olur? İfadesi anlamı olur. Ama aslında yoktur. Şimdi burada karşımıza bir tablo çıkıyor. Burada kaleminiz vardı. Onu verirseniz bu kalemler ben o tabloları çizmeye çalışacağım. İnşallah Teala Kırkıncı ayette neler gördük? <gülüyor> 40 ayette gördüğümüz şeyleri ben burada inşallah çizmeye çalışacağım. Şimdi...